ve cealâ beynekum mevedete ve rahme in fe zâlike le ayâten li kavmin yetefekkerûn. fe rakallâhu'l azîm ve Muhterem müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de aile yuvasını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 İleride dünya hayatında, eğer huzur ve saadete kalk olmak istiyorsanız, ahiret hayatında çocuklarınızı dünyada da, ahirette de size huzur getirecek, huzur verecek şekilde yetiştirme mevzuunda azm ve ikdamda bulunur? Dişinizi, tırnağınızı sıkınız, onların mükemmel yetişmesi için lazım gelen şartları, vasatı hazırlayıveriniz, mükemmel yetişsinler.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 çekmek lazım. Dikkat etmek lazım. Ben çekeyim size dikkat edin. Allah celle celaluhu ve min ayati an min anfusikum Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden bir tanesi de sizin nefislerinizden eşlerinizi yaratmış olmasıdır. Tıpkı onlar da sizin gibi insandır. Tıpkı sizin gibi duygularla mücehhez bu bulunmaktadır. Sizdendir aynınızdır. لِتَسْكُنُوا <lites> اِلَيْهَا <kunu ileyha> Saat siz gidersiniz onlara, onlar da sekineye eresiniz, itminana eresiniz, huzura kavuşasınız. Bakın ailenin teessüs etmesi hususunda, hedef ve gaye olarak Allah neyi vaz ediyor? لِتَسْكُنُوا <lites kunu> ileyha. Lam lam akibettir. Encam ve netice itibariyle sekineye ve itminana kavuşasınız. Ben şimdi size soruyorum, düşünülmeden, hesap edilmeden, planı yapılmadan, fakru zarurete hesaba katılmadan yapılan bir izdivaçta ve neticesinde hasıl olan evin içinde fakru zarurette huzur ve saadet düşünmeye imkan var mıdır? İçinde açların, çıplakların, susuzların bulunduğu bir evde hüzur ve saadetin bulunmasının imkan var mıdır? Dini hayatın içinde olmadığı bir aile içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır?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 o evin içinde Allah'ın kıldığı Celle Celaluhu, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ve rahme. Sizin aranızda meveddet ve rahmet vaz etmiştir. Birbirinize şefkatli, rafik, rakik ve şefiksiniz. Ve aynı zamanda birbirinizi seversiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerin hüküm olduğu bir hane,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 Gönlü büyük olanlar, İslami duygu ve düşünceyle meşbu bulunanlar, işe vaziyet edeceklerdi. Bunların başında Abdullah İbni Zübeyir geliyor. Bu Resul-i vesselamın bir yönüyle halazadesi, bir yönüyle de Baltısının oğluydu. Birbiriyle akraba idiler bunlar. Hatta bir yönüyle de Hz. Zübeyir, Hz. Hatice'nin akrabası,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 Haccac, zulmüyle hüküm ferm olduğu devirde, Mekke-i Mükerreme'de din ve diyanet adına bayrak kaldıran Abdullah İbni Zübeyr olmuştu. Hazreti Zübeyr'in, Hazreti Esma'nın oğluydu bu. Uzun zaman mukavemet etmişti. Belki o gün için hortlayan Emevi zulmünü tadil etmişti. Emeviler içinde de belki ondan sonra eskiye nispeten zulüm azalmaya başlamış, Matları casuslar takip etmeye başlamıştı. Eğer hak cephesinde bu türlü huruşlar ve mukavemetler olmasaydı onlar tamamen işi terk verecek ve akıllarına geldiği her zulmü yapacaklardı. Böyle fedailerin kendilerini kurban etmesi neticesindedir ki tel gibi gelen gelişen bu zulüm duru vermiştir. Uzun zaman dayanı ama esnafı dağılınca tek başına mukavemet etme imkanı da kalamaz. Hele bir gün sırtından yediği bir mancınıktan gelen taşla beli de zedelenince sürüklene sürüklene yara, bere içinde anasının karşısına gelmişti. Bu zat-ül belinindeki kemerin yarısını bölüp resul Ekrem'in darcının ağzına bağlayan ve bu ad ile anılan, ondan dolayı bu şerefi ihraz eden büyük kadın,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 Kabe'yi müdafaayı bırakıp da bir çocuk gibi karşıma geliyorsun. Sütünü, emeğini haram edeceğini söylemişti ona. O zaten dolu idi. O türlü duygu ve düşüncelerle meşbu bulunuyordu. Ana ben senin duygu ve düşüncelerini ölçmeye geldim. Manası şu idi, damarlarında bu Bekir'den kan var mı onu anlamaya geldim. Ben ölüme gidiyorum ama dayanacak mısın? Gitmişti, savaşmıştı. O gün de tutup atmışlardı, ana her gün girip çıkarken, dar ağacından sallanan oğlunu görüyordu. Artık ne zaman bunu gömecekler diyordu, dudaklarından o dökülüyordu. Hacı Aç kendisini çağırdığında tenezzül edip gitmemişti. Buhari'de, Müslim'de seferruatına kadar görüyoruz meseleyi. Gitmemişti zalimin ayağına, o koşa koşa gelmişti yanına.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 O aynen Resul ü Ekrem'in ifadeleri içinde şöyledir. Ya Rabbi benim bir anne babam vardı, ben dışta çalışırdım, akşam eve döndüğümde de onlara süt getirir, kabuk takdim ederdim. Bir gün uzağa gitmiştim, eve döndüğümde onları uyumuş buldum, süt elimde sabaha kadar karşılarında bekleyiverdim. Onlar uyuyorlardı, çocuklarım açız diye ayaklarımın dibinde dolaşıp duruyorlardı. Ama ben adetimi bozmamak, evlatlarıma anne babama tercih etmemek için çocuklarıma vermedim. Onları uyandırmakta içinden gelmedi. Sabah oldu gözlerini açtılar, suyu verdim. Allah'ım, bunu sadece senin için yaptım. Senin için yaptım ta şu kaya gidi versin deyip. Vesile yaptığını Resul-i Ekrem anlatmaktadır. Buhari'de midir de. Ve taşın kayden ifade eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anne ve baba bu duygu ve düşünceyi aşılamış ise, çocuk perdedar gibi sabah kadar karşısında duracaktır. Onun önünde koşacaktır, gölgesine ayağını basmayacaktır, ihtiram duygusunda bir andur olmayacaktır. Öyleyse size ihtiram edecek, dinine saygılı olacak, mabedini mukaddes bilecek, milletine hürmet edecek, milletinin ikbali için koşacak duracak, Neslin yetişmesini arzu ediyorsanız, bütün immetinizle çocuklarınızın üzerine ininiz. Sokak sokak, mahfil mahfil onları takip ediniz. Dinsiz ve imansız, vatansız, mukaddesatsız olmalarına imkan vermeyiniz. İşte bu kadar takip ediniz. Yoksa sizi dağılatacak, sonra anasını dağılatacak, vatanı dağılatacak, milleti dağılatacak. Ve burada çektiğiniz yetmiyor gibi, Cenab-ı Hak mâkeme Kübra'da, nezdu-ülühiyetinde, gözünüzün önünde azap etmekle orada da sizi ağlatacak. Ve burada yaptığınızı, ihmalin cezasını ağır ağır size zehir gibi yudumlatacaktır. Terbiye çok kolay, hasıl olacak şey değildir. Terbiye uzun zaman isteyen, takip isteyen, fehrinse inkıta istemeyen bir husustur. Arada meydana gelen bir fütur bütün planlarınızı alt üst edecektir. Dünyaya geldiği andan itibaren Kemal hassasiyet ve titizlikle takip edecek. Bir an fütur getirmeden, gözünüzü kırpmadan sevdiğiniz evladınızın üzerinde meltem gibi titreyeceksiniz. Ta yabancı cülüzkarlar onun zülüklerini bozmasın. gözünü ayarın, bakışları ayarın, aşkı girmesin. İçi yani maale-ayalı şeylerle dolup taşmasın, Allah sevgisiyle meşbu bulunsun. İşte bunun için hassasiyet göstereceksiniz. Göstereceksiniz. Dünyada da, ukvada da sizi sevindirecek temeretini alacaksınız. Ela innahsen el kalamu abla nizam, kalamu Allah il melik il adiiz Allahu tebaarak wa taala fil kalam. Wa ida Qur' al turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم مبارك الله لنا علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما أمر اشهد أن لا إله إلا الله و أن عبده ورسوله النبي المؤتبر.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 وبارك الله سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك الله سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنا حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفارق عمر وعثمان والين رضي الله عنهم وعن الستة الباقيات العشرة مبشرة وعن السحاب والتابعين على خير منهم والأبرار وسلمت السما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم بالتكامل İbadallah Allah'ın kulları. Ittakullah ve ati'u. Allah'tan çok korkun. Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah adli ve ita'i'z-kurba. Allah adaletle, dürüst yaşamakla, Kur'anî prensiplere uymakla sizi emrediyor. En geniş manasıyla İstanbul'da O'nu görüyor bu kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O sizi görüyor ya, gördüğünü gösteriyor ya, ve yine en geniş manatıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz nasihat ediyor. Saha tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz. Bir süre eğri bir yol içinde tek doğru yol olan, cennet yolu olan İslam'ı bulasınız emnû eman içinde cennete dahil olasınız. Akimı salat, ma